Kardeşlerim, muazzez müminler Hz. İsa aleyhisselam Peygamber aleyhissalatu vesselama Peygamberi Ekber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme insanlığın kurtuluş davası onun bayrağını teslim etmek üzere gelmişti وَاَوْسَانِي بِالسَّلَاةِ ve مَا دُنْتُ حَيَّا Hayatta kaldığım zaman çerçevesinde Allah Azze ve Celle bana namazı, zekatı emretti. İnsanlara İsa Aleyhisselam namaz ve zekattan bahsetti. Ve o bayrağı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a teslim edecek. Vazifesi onun gelişine kadar devam edecekti. Sonra kıyametin arefesinde yeniden inecek Onun şeriatıyla amel edecek Fakat insanlar Madde planında Hz. İsa aleyhisselama inananlar Ruh planında İsa aleyhisselamın ufkundan koptular Dini şekle ve surete indirdiler Bir Avrupa ülkesinde Bir delikanlı bir kızla evlenecek babasına diyor ki falan kızla evlenmek istiyorum babası olmaz evladım o senin kardeşin diyor annesine durumu anlatınca annesi diyor ki evladım burada kim kimin babasıdır kim kimin kardeşidir artık belli değil babana söyleme ama sen de o babanın oğlu değilsin diyor İsa Aleyhisselam'la sadece kilise itibariyle, zarf itibariyle, suret itibariyle bir alakaları kaldı. Halbuki İsa Aleyhisselam bayrağı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a teslim edecek. Onunla yürüyeceklerdi. Onlarsa 14 asırdır onları da kurtarmaya memur olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'la savaşıyorlar. Onun için bir çocuk babaya, baba falan kızla evlenmek istiyorum dediği zaman, evladım senin haberin yok ama o senin kız kardeşin falan kadından. Aileleri gitmiş, insani değerlerini kaybetmişler. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamdan, Hazreti Muhammed'ten haberleri yok. Efendimiz Aleyhisselam yol açmaya geldi Allah'a giden yolu açacaktı onunla savaşıyorlar insanlığın kurtuluşu insanlığın saadeti Peygamber Aleyhisselama dönmek İslam'a dönmek İslam'a dönerlerse o zaman kurtulacaklar fakat şekilde surette bir yönelme değil hem şekilde dönecekler hem surette hem manada dönecekler. Leysel birra en tuvlu vucuhakum kıblal meşrik ve'l mağrib. İyilik bir güzellik yüzünüzü doğuya ya da batıya çevirmede değildir. Leysel birra en tuvlu vucuhakum kıblal meşrik ve'l mağrib. Yahudiler Beytül Makdis'in bir tarafına yöneliyor. Hristiyanlar başka bir cihetine yöneliyorlar o halde ibadet ediyorlar. Walakin'l birr <gülüyor> men amene billahi vel yevmil ahir vel malaiketi vel Kim? İle erenler kim? İyiliği kuşananlar, hedefe yönelenler, dünyanın barikatlarını aşıp, Ya Rabbi ben senin rızana, cennetine, cemaline talibim diyenler, vur ha vur o yolda koşanlar kim? Beyt-i Makdis'in sağına soluna yönelenler değil. وَلَاكِنَّ bir مَنْ عَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a iman edenler, Allah Hazze ve Celle'ye bütün esmasıyla inananlar, alemde, kainatta Allah Hazze ve Celle'nin esmasını görenler, ona halik olarak inananlar, ona yeryüzünü idare eden en büyük güç olarak inananlar, Mu'izz olarak, izzet veren olarak inananlar Muzil eğer onun yolundan insan uzaklaşırsa Zillete sürükleyen olarak Allah'a inananlar وَلَاكِنَّ bir مَنْ amene billahi وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ İyi kim Allah'a iman edecek Fakat sözde değil, hakikatte, surette değil, sirette Allah'a iman edecek Bir arabanız var Direksiyonu, en ilerinden, lastikleri, tekerleri, direksiyon, bütün aksesuar, her şey mükemmel. Dünyanın en pahalı arabasından daha kaliteli. Fakat motoru yandı, bindiniz, araba sizi götürür mü? Hayır. Olduğunuz yerde kalırsınız. Velakinnel birra, dev kiliseler yapsalar, havralar yapsalar, onun içinden dünya çapında hırsızlar çıkarırlar. Amerika'nın başından bir katil gitti, yeni bir katil geldi. Dev kiliseler, dev havralar, motoru bozuk araba gibi. Gitmez, onun için kainatın sahibi. Birre imanla ulaşacaksınız. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ <gülüyor> Allah'a iman edecek. Bütün varlığıyla وَالْيَوْمِ ahir <gülüyor> Ahirete iman edecek. Ahirete iman eden bir kadın aç, perişan, o halde yanına geldiği zaman onunla zina edemez. Bir kadın geldi evinden, ailesinden, babasından kaçtı. Televizyon ajansına müracaat etti. Onu yarışma programına imanı olan, izzeti olan, irfanı olan... ''Ahirette hesaba inanan o kızı alıp dağlara götüremez, yarışma programlarına çıkaramaz, onun iffetiyle oynayamaz, namusunu kirletemez.'' Onun için önce motor olacak. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ Meleklere iman edecek. كِرَامَنْ كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ Sağınızda, solunuzda melekler var. Kimseler yok. Kapıları kapattınız, sizi görenler yok, orada bir kadın var, genel müdür, amir, yetkisi var, kadın önünde ifadeleri ee -e -e konuşuyor, ne derse emrine amade, ama kiramen katibin var, gören melekler var, Allah azze ve celle yazdırıyor hesabını soracak. والكتابي kitaba iman ediyor. Eğer bu varsa o zaman kurtulacak. Men amene billah. İyiler kimler? İyilik sahibi olanları nerede arayacaksınız? Allah'a iman edenlerde arayacaksınız. Onlar feih da hif fi alayhi falqihi fil yammi Bir anne Firavun bütün çocukları öldürüyor. Ama Allah'a iman eden bir anne var. Hz. Musa aleyhisselamın annesi. Anneler çocuklarını sandukaya koyup denize, nehre atabilirler mi? Ama iman ediyorlarsa, yaratan ve yöneten Allah'a, her şeye kadir olan Allah'a iman ettiyse anne, Allah emredince sandukanın içine koyar ve denizlere bırakır. Çünkü وَمَا تَسْكُدُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Musa Aleyhisselam'ın annesi biliyor, inanıyordu ki Allah'ın müsaadesi olmadan yapraklar bile düşmez. Eğer Allah emrettiyse, onun çocuğunu sandukanın içinde, suların içerisinde korumaz mı Allah Azze ve Celle? İman, bütün esmasıyla, sıfatlarıyla Allah'a iman ederse, وَمَرْيَمَ اَبْنَةِ عِمْرَانَ اللَّتِي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا Meryem aleyhisselam yalnız başına o coğrafyada Yahudi'ye karşı eşkıyaya karşı Allah ve Resul bayrağını taşır da bir kadın ayakta kalır teslim olmaz eğer Allah'a bütün esmasıyla iman ederse وَذَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا مُرَأَةَ فِرْعَوْن Firavun'un sarayında bir kadın Hazreti Asiye ellerinden ayaklarından nehrin kenarında bağlanır işkencelere maruz kalır ellerini kaldırır ya Rabbi beni huzuruna al cennetinde bana bir yer yap orada beni istikbal et diye o kadın teslim olmaz ayakta kalır o halde وَلَا كِنَّ الْبِرَّ Ahmene billah Allah'a iman edenler iyilik sahibi, iyilik kadrosunda olanlar sadece onlar olabilirler. Wa at al ala qurba iman söz planında yetmez, amel gerekir, hareket gerekir. Güneş onun ışınlarına, güneşin faydasına inanıyorsunuz. Fakat perdeleri kapattınız. Dışarıya çıkmadıysanız bedeninizin güneşin ışığına ihtiyacı var. Güneşten istifade edemezsiniz. Sera üzerini kapatmışlar yağmur yağıyor yağmurun varlığına inanıyorsunuz fakat seranın üzerine açmadılarsa oradaki bitkiler yağmurdan istifade etmez iman söz planında yetmez sadece iman olmaz amel olacak va'atel ma ala hubbihi malı verecek en sevdiğinden verecek sevdiği malı verecek sevmesine rağmen verecek Salihlerden biri eve gelir, kızını suyun altında görür. Kızım ne yaparsın der. Elinde bir altın parçası dinar var onu yıkıyor. Peki ne yapacaksın? Sadaka olarak vereceğim. Ve a'tel mâle alâ hubbihi Sevdiğinizi vereceksiniz. İnsan malı sever. Malla övünür. Malla kıyafet alır. Malla araba alır. Malla evini değişir. Malı sever. Allah senin malla imtihan ediyor. Ve a'tel mâle alâ hubbihi. Sevmene rağmen veriyorsan, Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Sokaklarda şeker dağıtır. Sorarlar efendim derler. Siz devlet başkanısınız. Şeker yerine para dağıtsanız bir تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا Sevdiklerinizden vermedikçe bilir kadrosuna ulaşamazsınız. Allah Azze ve Celle'nin talimatı var, emri var. Hakikati bu şekilde klişelendiriyor. Ben de parayı değil, şekeri seviyorum. Onun için şeker dağıtıyor sokaklarda. Kur'an-ı Kerim sana bir ufuk tayin ediyor. Hz. Osman radıyallahu anh dağıtır Ebu Bekir dağıtır sahabe dağıtır onlar da malı seviyorlardı. Ama sevdiklerinden vermedikçe yükselemez insanlar. Allah senin malla imtihan edecek. Wa amma man khafa maqaama rabbihī wa nahā'an nafsü 'anil hawā fa innal jannata hiyal ma'wā. Wa amma man sen yürüyorsun. Önünde bir kadın var. Gözlerin bak diyor. Nefsin bak diyor. Şehvet seni oraya çekiyor. Ekrana çıktılar. Ev de kimseler yok. Bak diyor. Ama cenneti, mahşeri düşünüyorsun. Allah Teala'nın huzurundasın. وَنَهَا nefs'e عَنِ الْهَوَىٰ O nefsi hevadan iman uzaklaştırıyor işte ona cennet var fe innel cenneti hiyel malı seviyorsun mal seni bir dünyaya götürüyor verme diyor senindir onu al muhafaza et fakat iman senden hareket istiyor peygamber senden hareket istiyor İler kadrosuna birler kadrosuna ulaşabilmek için Allah yolunda olacaksın inanacaksın malından verecek en yakınlara vereceksin plaket aldığın yerlere değil amcanın oğlu var kardeşinin çocuğu hastanede götürdüler doktor şu kadar para diyor tedavisi için şunlar gerekli devletin karşıladığı var karşılamadığı var Allah rızası için veriyorsun geriye dönüp bakmıyorsun ve aymunat da'âme ala hubbihi miskînen ve yetîmen ve asira. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ la لَا minkum مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا şukura. Amcanızın oğluna verdiniz, sakın ha kimseler bahsetme. Ne teşekkür isterim, ne plaket isterim. Karşılığını ahirette almak üzere veririm. Her şeyin bir bedeli var. Malı verirsen, bedeli ahirette olsun, imanın buysa, Orada bulacaksın. Eğer gözlerine sokakta yürürken sahip olursan, karşılığını cennet olarak bulacaksın. Peki Allah yolunda verecekler. وَاَقَامَ السَّلٰهِ O iyilik sahipleri namaz kılacaklar. Zekat verecek, onunla insanlara ulaşacaklar. Namaz kılacaklar, onunla Allah'a ulaşacaklar. وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا Onların diğer özelliği ise iyilik kadrosunda olanların dördüncü özelliği birinci özellik inanacaklar ikinci hususiyetleri Allah yolunda sevdiği malı verecekler sonra kalkacaklar namaza, kıyama duracaklar üçüncü hususiyet وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا <gülüyor> Allah'a verdikleri söz var insanlara verdikleri söz var İya kenâbudû ve iyâ Sadece sana ibadet eder, sadece senden yardım isteriz ya Rabbi dediler. O söze sadakat gösterirler. Ve sabîne fil-bâsâi ve'd-darâi ve hînel-bâs. Onlar aşıkta sabrederler. Hastalık gelir sabrederler. Savaşta sabrederler. Ulâ ilezîne sadakû. Onlar Allah'a sadakat gösterirler. İmanlarına sadakat gösterirler. Yemen'de açlar, Afrika'da açlar. Halep'te açlar. Allah Azze ve Celle onları hastalıkla. Allah Azze ve Celle onları sıkıntıyla, savaşla imtihan eder. Ama onların imanı var. Varken vermişlerdi, namaz kılmışlardı. Şimdi sadakatle onlar yollarında yürüyorlar. Allah Azze ve Celle... İmtihan yeri olan dünyada onların cennete giden yollarını açıyor. Kardeşlerim, bir tarafta kilisenin çocukları, cennet yolunu kapatanlar, Öte tarafta cennetin yolunu açma gayretinde olan müminler. Müminler cennetin yolunu ancak bu özelliklere sahip olurlarsa açacaklar. Şimdi dünyada açlar var, açlık üzerine konuşanlar var. Sempozyumlar düzenleyecekler, paneller yapacaklar. Meşhur insanlar, aktörler çağıracaklar. Panele sempozyuma katıldılar diye onlara şu kadar ücret ödeyecekler. Ekranlar, bütün televizyonlar. Dünyanın en meşhur televizyonları, haber ajansları canlı yayında verecek, duyuracaklar. İnsanlık üzerine fakirlere, mazlumlara, açlara dair konuşuyorlar. Onlar kilisenin çocukları. Dünyayı sömüren onlar. Katil onlar. Afrika'yı bu hale getiren hırsızlar onlar. Öte tarafta Osman, Ebubekir, Ömer, Ali radıyallahu anhüm, nelere sahip oldularsa sevdikleri malları Allah yolunda dağıtanlar ve onların ardında onların arkasında yürüyenler bir tarafta 1965 yılı Amerika Afrikalı birisi beyazların kilisesine girer beyaz bir papaz kürsüden iner siyahın yanına gelir eline bir not verir, sen siyahsın beyazlarla beraber burada ibadet edemezsin siyahların kilisesine gitmen gerekir derler. 1900'lü yılların ilk çeyreği, Amerika'da bir bağda, Afrikalı köleler çalışır bir kız çocuğu, beyaz Amerikalı'nın verdiği emri yerine getiremeyince, onun emrettiği kadar hasat yapamayınca, babasının, annesinin ve kardeşlerin gözü önünde, Amerikalı katil 1920'li yıllarda kızın elini ve ayağını keser. Babası oturur, çaresiz kızının kesilen eline, ayağına bakar. Şimdi onlar açlara dair sempozyumlar, paneller yapacaklar. Evini kaybedenler, ailesini kaybedenler, İnsan sevgisinden mahrum kalanlar ulaike kel'anami belhum adal hayvandan daha aşağı bir hayata mahkum olanlar insanlığa dair onlar konuşamazlar olakinel birra men amane billah iler Allah'a iman edenler sevdiklerini verenler namazda sabah kalkıp huzura duranlar Allah'a verdiği söze sadakat gösterenler, eğer biz bu özelliklere sahip olursak, dünyaya yeniden adaleti getirme iktidarını Allah bize ihsan edecektir.